Bölüm 190. Namaz için beklemenin fazileti. Hadis 1061. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birinizin evine gitmesine başka bir engel olmadığı halde Sırf namaz alıkoyduğu sürece, O kimse devamlı namazdaymış gibi sayılır. Hadis 1062 Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurdular. Sizden biriniz, abdestini bozmadığı sürece, Namaz kıldığı yerde diğer bir namazı beklemesi süresince melekler kendisine Allah'ım bu kulunu bağışla bu kuluna merhamet et diye dua ederler. Hadis 1063 Enesten Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gece yatsı namazını, gece yarısına kadar ertelemişti. Namazını kıldıktan sonra, yönünü bize karşı dönerek, şöyle buyurdu. Pek çok kimse, namazını kılıp, uykuya daldılar. Sizler, namazı beklemeye başladığınızdan beri, namaz içinde sayılırsınız.